İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal. Günaydın. Merhabalar, merhaba herkese. Günaydın İzal Bey, merhaba. Günaydın. Günaydın. Neler ee, var? Haftamız yoğun. Yoğun evet tabii bir hafta aradan sonra. Önce bir küçük bayram kutlamasıyla başlamak isterim. Lütfen. Ee, çok yeni bir karikatür değil ama bir süredir ihmal etmiştik Musa Kart köşemizi. Ee, onun için duygusal bir çizim e, seçtim. Üstelik e, bayram konseptine de uygun. Ee, Akta Saydut e, bunu çizen. Çizdiği bu karikatürde de Musa Kart'ı daracık pencereden Dışarıya doğru dalgın dalgın e, bakarken görebiliyoruz. Pencerede bir demir parmaklık var. Evet demir parmaklık var yani e, bu bir hafıshane penceresi tabii ki. E, Musa da ya kendi kendine konuşuyor olmalı ya da koğuştaki arkadaşlarına belki e, mırıldanıyor. E, ne diyor? En çok torunumu özledim. Evet, evet, hiç süpessiz dört yaşındaki torunu Deniz'i çok özlemiştir. Unsu Akar, torun da onu tabii ki. Bayramda görüşmüşler midir bilmiyorum, umarım görüşmüşlerdir. Ama ben bu vesileyle içerideki tüm yazar-çizer takımının da geçmiş bayramlarını kutlamak istiyorum. Evet, biz de buna ee, katılıyoruz tabii. Evet, şimdi bayram demişken... Ee, Maalesef bu bayramda karikatürcülerin çok sevdiği bir figür var. O da tam mesai yaptı yine. E, trafik canaları diyoruz buna ama evet. e, böyle bir de e, enteresan bir e, yollarda falan eskiden görürdük tabelalarda. Onu kullanırlardı e, karikatürcüler. Aslında yani, tuhaf bir şekilde Marx'ın bir e, sözü vardı tarihte büyük olayların iki kez tekrarlandığını yazmıştı. Birinde evet. trajedi, diğerinde komedi olarak. Fars, evet. Evet, Luis Bonaparte'nin e, şey, neydi 18 Rümer adlı. Bonaparte'nin, evet. E, Bonaparte, evet. Yani bu tespit, e, içinde bulunduğumuz bazı durumlarla ilgili olsa da, şimdiki konumuzda ilgisi yok ama maalesef trajedi sürekli olarak tekrar ettikçe, e, komiye de dönüşmekten kurtulamıyor. Ve bizahçılar da bundan besleniyorlar doğal olarak. Şimdi Can Baytak e, karikat e, Habertürk'teki köşesinde e, böylesine çok komik bir karikatür çizdi. Aslında trajedinden bir e, komik çıkarttı. Her bayramda e, kendini tekrarlayan o geleneksel ve ulusal e, trajediden hakikaten ilham almış. E, karikatürde bariyerlere çarptıktan sonra paramparça olmuş, dağılmış bir araba görüyoruz bir otomobil. Anlaşılan viraja son süratle dalmış bu araba. Ee, oysa kazanın şiddetinden o yamulan trafik tabirasında hız sınırını da görebiliyoruz. 20. Hız <gülüyor> sınırı 20. Ee, tabii e, çevredeki insanlar onlar da tatilciler herhalde. Korku bir eşitle kaza geçiren araca doğru koşuyorlar. Ters dönmüş arabanın içinden dışarıya doğru fırlamış maalesef iki kişi görünüyor. Ee, maalesef diyorum çünkü can vermiş olmalılar. Ee, elleriyle bir tanesi hala korkmuş olan direksiyonu tutuyor ee, şoför. Ve onun ruhunu da yukarıda kanatlanmış olarak görüyoruz uçuyor. Hmm. Onu uçuran ise bildiğimiz ölüm meleği yani elindeki uzun saflı tırpanıyla Azrail. Fakat Azrail'i farklı bir kıyafet içinde çizmiş Can Baytak'ın. O, hmm. Her zaman karikatürlerde gördüğümüz o siyah cübbenin yerinde çok şık ve modern bir elbise var hazır hmm. üzerinde. Ee, uyumlu bir kravat. Lacilerini Benzi. çekmiş yani. Evet lacilerini ama modern laciler yani. Öyle, evet evet. E, e, şık papuçlar var. Hatta marka kavultuğu belli değil mi güneş gözlükleri. Hmm. Evet evet. Evet. Ee, Azrail'in konuma takıp götürdüğü kazase ise oldukça şaşkın. Dayanamayıp soruyor Azrail'e. Ama karikatürlerde sizi hep siyah çubeleri çiziyorlardı. Azrail'in cevabı. Bayramlıkları giydim. Evet. evet. Bu, biz de bunu ele alma fırsatımız oldu. Bir iki dakika için programın başında hemen. Yani baş... İçişleri Bakanı Soylu'nun ifadesi aksi yönde olsa da bir azalma göremedik biz. Geçen yıla göre ve daha önceki yıllara göre günde 10 kişiden fazla olarak yani son rakam dün 17 17'ye kadar verilen rakamlar 101 kişi yaralı ve 700 şey 101 ölü ve 700 küsur yaralıydı. Evet. Bu, da, bu karikatürü Doğrular nitelikte maalesef. sürü ki son yani dördüncü gün çizmiş yayınlamış 42 ölü 311 yaradı diye yazmış ama yüzü evet. maalesef yüzü geçti. Evet ben de dün baktım dün 70 görünüyordu bugün ya. herhalde yüzü geçti. Geçmişti evet 101'di bizim dün 17 evet. itibariyle ama bugün maalesef. daha da fazla maalesef. devamı gelmiş olabilir diye korkuyoruz. Evet. Ee, bir kaza daha oldu tabii ee, bayram tatiline tam girmeden önce girecekken o YSK'nın e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından e, soruşturma geçiren seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin yenilecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine e, verdiği karar bir hukuk kazası gibi göründü. Ortalık karıştı tabii. İşte orada da Evrensel Gazetesi'nin karikatürcüsü, e, karikatürcüsü Sefer Selvi ee, kafa karışıklığına yol açan bu tuhaflığı bana kalırsa çok güzel özetleyerek komiye dönüştürmüş yine. Ee, karikatürde iki kişi var. Bir sivil ile bir yargıç. Ee, yargıcımız YSK yazılı tabelanın önünde duruyor ve oldukça sıkıntılı bir e, ifadeyle cübbesine bakıyor değil mi? Evet. Ter ee, de damlıyor. Evet. Ter damlıyor anlımda. Ee, Cübbelin düğmeleri yukarıdan aşağıya doğru yanlış iliklenmiş. Üstteki boş kalmış. Yani cübbe bir türlü oturmuyor. yani işte karşısındaki kişiye dert yanıyor. Ya düğmeyi baştan yanlış ilikledik galiba. Bir türlü olmuyor. <gülüyor> Şu, karşısındaki kişi de öfkeli. Yanıtlıyor yani. Sizin cübbenizde düğme olması yanlış bir kere. <gülüyor> evet. Evet bilindiği gibi bu hukuk insanlarının cübbelerinde düğme ilik ve ee, cep bulunmaz diye biliyorum ben. Ben de öyle biliyorum. Ya Neden de. olduğunu anlayabilmiş değilim ama öyle işte. Evet, herhalde bir nedenleri var. Peki, bayram tatili süresince bir de dünyaya bakalım. Dünyada peş peşe iki tane anma gerçekleşti. İlk Çin'de, Pekin'de, o Tiananmen meydanında yüzlerce öğrencinin katledilmesiyle uslanmış olan trajedinin 30. yılı anıldı. Ben ee, e, burada e, ufacık bir ekleme yapayım izle evet, verirsen e, daha sonra evet, evet. O, o sırada görev yapmakta olan e, Britanya'nın e, Çin Büyükelçisi'nin sonradan çok uzun zaman sonra yayınlanan geçen sene yayınlanan açıklamalarına göre 10 bin, bin civarında insanın öldürüldüğü ve bilerek öldürüldüğü de e, artık ortaya çıkmış durumda Tiananmen'de. Evet. Yavaş yavaş etki çıkıyor ortaya. Kaçın diyen dedikleri öğrencilere kaçma fırsatı bırakmadan da evet. vurarak öldürdüklerini filan hepsini geçen sene açıkladılar bu Guardian'da ve Britanya gazetelerinde yazmıştı. Evet. Ama nüfus çok kalabalık. Evet. Tabii. E, her neyse. E, tabii karikatür dünyası özellikle yurt dışında. Türkiye'de fazla bir şey görmedim. Hiç görmedim hatta. E, bu efsane olan o Tank Man vardı. Evet, Tankın evet. önünde duran Meçhul kişi, kişi. Evet. Ne Artık oldu hiçbir zaman tabii. bilinmiyor Evet Bu, sonu akıbeti. bilinmiyor Hatta videosu da var onu da izledim ben evet. Herhalde izlemiştinizdir evet. Neyse e, onun karikatürü çokça yer aldı e, Yabancı medyalarda Fakat ben bir Fransız karikatürcünün O dünü bugüne bağlaması Ve o toplumların Toplumların tekrarlanan trajediler Karşısındaki tepkisizliğini Anlatan karikatürünü çok sevdim Çok anlamlı buldum ee, izninizle onu anlatmak istiyorum. Evet. Şimdi e, bildiğiniz gibi 3 Haziran günü Sudan'ın başkenti Artum'da yüzlerce kişi yine katledildi. Öyle bir katliam. Yani, sivil itihatsizlikte bulunan, eyleminde bulunan e, kişiler e, kaç kişinin öldürüldüğü de bence değil bilinmiyor. Son yani. rakam e, 117 hatta bugünün ilavesinde 121 gibi görünüyor. Evet buyurun. Buradan yakın diyeceğim. Evet. Şimdi e, karikatürist filmimiz Fransız karikatürist Xavier Gors e, kendine özgü bir çizgisi var onun e, ve bir karakterleri var. Les en de jibra diyor ona penguen benzeri yaratıklar bunlar evet. ve bunlar siyasi yorumlar yaparlar genellikle şefleri var. Bir de e, çevresinde işte e, adamlar falan var penguenlerin. E, bu da üç karelik bir karikatür. İlk karede penguenlerin şeysi arkadaşlarına sesleniyor. Diyor ki, Tiananmen anısına bir dakikalık saygı duruşu öneriyorum. İkinci karede bir penguen telaşla arkasından geliyor ve aynı şey Hartum'da gerçekleşiyor diye haykırıyor. İşte son karede şef sahneye sonradan giren pengueni şöyle bir tersliyor. Onun bir dakikalık saygı duruşu sırası 30 saniye sonra gelecek. Evet, çok acı Sanıyorum, her şeyi anlatıyorum evet, evet, yani e, Mars'ın tespiti e, bir kez daha doğrulanıyor büyük trajediler ekranlandıkça e, maalesef Mars. ne yazık ki komediye dönüşüyor evet. e, oysa ki değil ama karikatürcü de bundan besleniyor daha doğrusu e, durumu gözler önüne seriyor diyelim haftanın ikinci anması 6 Haziran'da İngiltere ve Fransa'da gerçekleşti d yani en uzun gün 2. Dünya Savaşı'na son veren o Normandiya çıkartmasının 75. yıldönümü üstelik de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da tam İngiltere ziyareti sırasında e, çeşitli törenlerle anıldı. E, ve İngiliz, Fransız hatta Hollanda'da pek çok karikatürcü hep e, bu konuda mürekkep e, tükettiler diyebilirim. Trump'ın İngiltere ziyareti ve d Anlatöreni. Çoğu klasikleşmiş bir yönteme başvurdular. 75 yıl öncesi ve 75, 75 yıl sonrası. E, The Sunday Times çizikas e, e, veteran biçileri var. Peter Brooks. E, o da öyle bir şey yaptı ama çizimini çok komik buldum. E, bu iki karelik karikatürün ilk karesinde ki o zaman demiş... Normandiya çıkartması esnasında kareye önde ayak basan tam teşhisatlı böyle bir Amerikan deniz piyadesini görüyoruz. Kahraman bir Amerikan deniz piyadesi. Kafasındaki miğfer değil mi bu? Evet miğfer. Ee, We with you. Sizinleyiz. İbaresi okunuyor. Evet. Ee, yani işte bütünleşmek üzere geliyor falan. İkinci karede ise ne oldu? şimdi bu karede sadece Trump'ı görüyoruz, Başkan Trump'ı. O yerlere kadar e, sarkan hatta e, sürünen e, meşhur kırmızı kravatı e, çok güzel bir şekilde sırıtıyor e, kendisi. Ve giriş orantılı attığımız zaman oldukça küçük olan sağ elinin baş parmağıyla işaret parmağını şöyle birleştirip güzel, değil mi? Yani iyi işareti yapıyor. Evet. Kafasında ise e, asker miyeli yerine külaha benzeyen kırmızı bir kep var. E işte kepteki o yazı her şeyi anlatıyor. Amerika first. Evet. Yani önce, önce Amerika. Amerika, evet. İşte kadar. Söyleyecek bir şey yok, evet. <gülüyor> evet, habtanın e, son karikatürünü bir veda karikatürü e, olarak seçtim. Yok, ben veda etmeyeceğim de veda eden e, Tereza May. E, bilindiği gibi <gülüyor> e, karikatür de Van Gogh'tan esinlenmiş e, çok hoş bir karikatür çok hoşuma gitti evet. e, biliyorsunuz e, televizyon Muhaf muhafazakar parti liderliğine ve dolayısıyla başbakanlığa da veda etti Cuma geçtiğimiz Cuma günü e, daha doğrusu bayramdan önce yok geçtiğimiz Cuma. Evet, evet geçen altısında evet ve e, liderliği boyunca da e, Büyük Britanya'nın karikatürcüleri de burada. İle getirdik zaman zaman. Teresama'yı hep leopar desendiği yüksek ölçeli e, pabuçları yasım gelediler. Hatta kimi zaman sadece bu ayakkabıları e, çizdiler. Onu e, betimlemek için, onu göstermek için. E, Independent gazetesinin çizileri Day Brown. E, bu ünlü papuçları Van Gogh'un o meşhur boş papuçlar diye bir tablosu vardır. Eski böyle e, yırtık pırtık e, paranlanmış papuçlar ee, evet. hoş bir yani güzel bir tablo ee, bu karikatürde de altın kaplamalı kalın bir çerçevenin içinde vango'nun boş papuçlar resminde olduğu gibi oldukça yıpranmış ve eskimiş bir çift kayık kayı, kadın ayakkabısı görüyoruz ee, ters duran papuçun altında koca bir delik var baya yıpranmış düz duranın ise burnu açılmış çivileri sökülmüş hatta yani Tıpkı dişleri dökülmüş yaslı bir timsah gibi. Sanki ağzını açmış alını bekliyor ama ısıracak tafek bir hali kalmamış. Evet, e, tabii ki söylemeye değiliz. gerek yok. Bu ayakkabılar yüksek ölçüde ve leopar desenli. Evet. Böylelikle yani İngiliz e, Büyük Pitanya karikatür camiası üzülerek de olsa Teresa May'e e, güle güle diyor. Ben de e, herkese güzel bir hafta diliyorum. Evet, biz de çok teşekkür biz ederiz. De İyi yayınlar diliyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkürler. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.